Salak kızlara kanacak. Adi patronlara kanacak. Çünkü niye? Bu insanın bir kere, kanaat içine söylüyorum. Bakirliği, bekareti bozulmuştur. Yani saplı, sahihliği, ciddiliği, ciddilik, asık suratlılık demek değildir. İnsan bunları birbirine karıştırmayın. Ciddi olmayan insanlar genelde asık suratlı olarak ...bozluklarını örtmeye çalışırlar. Oysa ciddi bir insan... ...karşı karşıya geldiği şeye... ...doğru tepki verir, sevinir ya da üzülür. Her şey asık suratlık tepki verilmez Bunun bir maske, bir rol olduğu buradan anlaşılır. Evet bir kere sahtığı bozulmuş bir insan. ...Hani bir peygamber sözüdür... ...Son peygamberin sözüdür. Kendi ümmetini tavsiye ederken... ...Benim ümmetimin içindeki özgünlerden olacaktır. Faiz diyenler de olacaktır. ...Ne yazık ki olacaktır. Ama... ...Yalan söyleyenler... ...Hayır, onlar benim <gülüyor> Evet, yalan söylemek, belki de, önce insan kendine yalan söyleyerek başlıyor. İşte, derim, kaba tadili, kendine gaz vermek dedim. yaparsın hadi oğlum, hadi al. Onun bir var mı? Ve ondan sonra, ömür boyunca, hani derler ya, iki yakası bir araya gelmiyor. Ondan sonra anlamıyor. Mesela ondan sonra Kosova dediğinizde ona... Sanal bir şey geliyor... Uzak bir şey geliyor... ...şöyle insanlar görürsünüz etrafınızda. Umarım onlardan iyisinizdir Derdi başkadır. Ama konuşmalarına bakarsanız... ...kırnak içinde... ...bir davası vardır. Olursuz bir repliği var. Kendi dertlerini hangi sorularını seslendiremediği için ağır, ciddi, değerli biri olarak görünmek istediği için kendine böyle evrensel ölçekli, coğrafya olarak da büyük bir alan ifade eden meseleleri replik olarak seçip. Ne olacak kudüsün hali. İşte birim şurada bir katla olur, ne olur buranın hali. Ama dikkat edin. Bugün, işte dün mesela kuzeyde ne doluyanlar? Dün işte şurayı diline ne Dün burayı diline ne doluyanlar? Bakın, dün Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü. Ne ifade ediyor? Kocaman bir müsamaha. Ya bir hakikat, işte böyle hamasete dönüştü. Ya bile kolay, iki küsür, bin insanın bedel ödediği... ...göz yaşı döktüğü, ter döktüğü, kanını, canını verdiği bir hakikat... Bugün kocaman bir müsamere, efsane, o birlik olumsuz manasıyla söyledim, hikaye. Bu kim yaptın? Lafa baktığımızda herkes gerçeklerden bahsediyor. Lafa baktığımızda herkes gerçekçi olmaktan bahsediyor. Gözünüzün önündeki Çanakkale'yi... Sana kale gerçeklerini görmekten sizi engelleyen şey nedir? Hı? O kızın kararsız bir kız olduğunu, kimliği olmadığını, kim olduğunu bilmediği için bir karar veremeyeceğini. ...verdiği kararların kısa sürede bu yüzden bozulacağını görmekten... ...sizi al koyan şey nedir? İymiyet. Aşırı merhamet. Sen önce göğüksümde... ...söyle bir cümle kuruyordu. Merhametli ilgili olarak. Aklımın yanlış kalmadıysa şöyle dedi. Diyor ki, Tanrıdan daha fazla merhametli olanları, Aşırı merhametli gelir. Çünkü merhametin örtüsü, Her şeyi, İnanırsınız, inanmazsınız, Görürsünüz, görmezsiniz. Ama bilirsiniz ki, Bu yapı, bu sistem içerisinde, Her şeyi var eden, Onların ihtiyacını gözeten, onların nimet onları veren, onlara hayat veren, onları düşünen, onları her zaman düşünen, onlarla her zaman ilgilenen, sadece Tanrı'dır. Müslümancası ile söylersin ki Allah'tır. Kimse onu kadar olamaz. Birinin, işte onun kuman bayramı, zamanında yaşanılan, Tartışmaları hatırladım. Merhamet namına yaptığı çıkışlar, ingiliz, aşırı merhamet çıkışlardır. Senin günün ikisinde, işte yanlış tamamadı, söylediği böyle bir şey. daha fazla merhametli olanları. Önce edersiniz ki böyle bir insan olamaz. Aşırı... Ben şöyle izlerdim bunu. Sürekli doğuya... ...giden biri... ...aşırı doğuya giden biri batıya var. Aşırı mahomet. Belki orada değil ama... ...diğer noktalarda mahometsiz değil. Dengesiz değil İster dediğim gibi Çanakkale'ye bakalım, ister Kosova'ya bakalım, ister bir organımıza bakalım. Zonklayan var. Doktor sorar size. Ne kadardır devam ediyor bu zonklamalarımız? Evet, bu soruyu bugüne kadar hep işitirdiniz. Kosovo. Bu sorunun bile cevabını vermediniz siz. Benim başım şu kadar yıldır zoğukluyor ve ben bunu umursamamışım. Ve ben kendimi kandırmışım. <gülüyor> Başka başarışım. Hem yani şimdi biraz zor sana Ki, 100 yıl, yaklaşık 100 yılda en ciddi sorunlarını elinde geldiğince geçiştirmeye çalışıyor, zaman kazanmaya çalışıyor, kendini toparlamaya çalışıyor. Böyle Balkan Savaşı'ndan yenik çıkmış, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış. Birçok cephede kazanmasına rağmen müttefiki olanlar. Yenildiği için, o ağır faturayı edemek zorunda kalmış. Bugün Kudüs'ün tapuları sizde. Bugün Halev'in tapuları sizde. Bugün Kerküv'ün tapuları sizde. bilir ki, bu şehirlerin en ciddi, en eski, ...demografik bilgileri de sizde! Mesela şu anda Makedonya'da bizi bilmiyorlar ve Makedonya'da Türkler var... ...Türkçe bilmiyorlar, Türkçe biliyorlar... ...ve yıllardır bu insanların nüfusu az gösteriliyor. Siyasi nedenlerden odur. Mesela bu dünyada neredeyse ne kadar sorumlu bölge varsa... ...abartı geliyor, değil mi? Balkanlar... ...Ricat, yani Orta Doğu... Kankası. Buraların, en ve en doğru kaynak teşkil edebilecek, demografik bilgileri kapıları sildi. Evet, sonunuza, sağınıza bakmayın. Buradan bahsediyorum. Geçenlerde, bir arkadaşım var. Nereden yazılar ama internet üstünden bir gergisay arkasından mı Bir cümle okudum. Cümle şu. Türkler olmadan Avrupa tarihi yazılamaz. Türkler olmadan Avrupa tarihi yazılamaz. Bu ne halde bu anlama gelen bir cümle. Arkadaşın tek kisi davranışı tek Yüz ifadesinden tabi anladığım benim. Bunu mesela sadece milliyetçi, bir kalem tarafından e, yazılmış olabileceğine ilişkin. Yani abartılı, subjetli, zorlama bir yorum olduğuna ilişkin. Bunu hatırlatan, bunu çağırırsa kuşkucu, çüpleri bakan yüz ifadesi. Bunu hatırlattığında öyle mi düşündün? Öyle mi hissettin? Başıyla pratik ettiğinde anlamıyoruz cümleleri. Avrupa tarihi türler olmadan yazdım ama çünkü Avrupalıların en önemli savaşları bizimle yaptıkları savaş. Avrupa Birliği'nin kuruluşu bile bize karşı güçlü olmak. Gerektiği için Kendileriyle Uğraşmaktan Bugüne kadar çok kan Ve mal kaybettikleri için 1289 Kosova Elinizde kalem varsa Karat yoksa Öncelikine yazın Mutlaka isteniz Bir şeyler atıştırıyorsanız Panoya yazın unutmayın 1389 Kosova, araştırılacak. Ve dönük dönük Kosova'ya O, o olaya geliyoruz. Şimdi biz, hani millet olarak, hafızasının önemli bir bölümü silinmiş. Tarih, hurateler yağını, ...ve hamasetten başka bir anlama gelmiyor bir millet. Mesela şöyle konuşmalar diyorsunuz. E, tamam, İstanbul'u fethettik. ettik, Çünkü ne oldu yani? Şu halimize bize bak! Şimdi böyle bir kafa yapısına sahip olan insanlar... ...hani insan, kayasındakini de kendisi gibi zanneder misali. Dünyadaki diğer milletlerin de hafızasız, tarihsiz olduğunu zannederler. İşte Avrupa'da röle sansı oldu. Büyük dönemler Niye bir Avrupa'nın en önemli şehirlerini kiliselerden başka bir şey görmüyoruz? Oysa Fransa'da radikalizm diye bir akım bile ortaya çıktı. Hayatım. Bütün alanlarından dinin izlerini silmeye çalışan, adı üstünde köklü, kökten silmeye çalışan bir yakın. Niye bakıyorsunuz Avrupa'nın en önemli kentlerinde tarihi eserler, tane esasla başlanıyor? Ya da eserler, eserlerin içerisinde belki de çoğu, bisalardan oluşuyor. Bayraklarını hala haç işareti var. Bu nasıl bir aydınlanma mücadele? <gülüyor> Eski değil yerde. Bununle diyaneti tipler, sorun da antikler? haç işaretleriyle dolaşıyorlar. Ne bu? bu kötü alt yazılı filmlerde o Tanrım diye tercüme ettikleri olsa billerini o anda Tanrım demiyor İsa diyor ma şey gitme hiç önemli değil ama bu bir kültür Tüm, tüm talimatlarla, işte yukarıdan verilen talimatlarla değiştirilemez. Etkilenebilir. İşte belli kanallara yönlendirilmeye çalışılabilir. Ama dışarıdan inşa edilemez, yukarıdan inşa edilemez. Sonunda 1989 yılında bir rivayete göre 500 bin, bir rivayete göre 1 milyon sır toplanıyor ve 1989'da birinci Murat'ın tarihin tozlu sayfalarına yolladığı kral nazarın kemikleri mezarından çıkarılıyor ve bütün Sırbistan'da dolaştırılıyor, intikam yeminleri ediliyor ve intikam anıtı dikiliyor ve ATV'de, haberci programında o intikam anıtını gece gündüz NATO askerlerini koruduğu gösteriliyor. Eee? Bütün bunları böyle bir soru işareti, bir soru sorap, soramayan, bir soru sormaktan aciz bırakan şey nedir? Avrupa'ya bir de arka kapıdan girmeye çalışalım. Kapıdan almıyorlar, buyurun pencereden girelim. Nedir yani bu Avrupa gerçi? Biz tutar tembeliz, her yere geç kalıyoruz. Uyruklar oluşturuyoruz, telefon patrolarında son günü bekliyoruz, vergi öderken son günü bekliyoruz, hatta ödemiyoruz, kaytarıyoruz, görevden mesulüktan, vapurlara geç kalıyoruz, trenleri kaçırıyoruz. Avrupa Birliği söz konusu olduğunda bu yüzden sürekli replik olarak bu sefer treni kaçırmayalım diyoruz. Bakın bu tren metaforunu çok iyi bir şey. Avrupa Birliği'ni tren zannediyoruz. Yani biri, maazallah şuna diyebilirim. Yersin inek misiniz? Ortada freh balay yok. İneğin trene baktığı gibi nereye bakıyorsun? Bir soru. NATO niye hep diye kalıyor? Bir soru değil. Sadece Müslümanlarla ilgili de değil mi bu? Ben mesela zaman zaman Konuşmalar yapıyorum, korporasyonlar yapıyorum, genelde dedi, unutmadığımda, hep yaptığım bir test var. Çanakkale savaşı diyorum. Şunu ne hatırlatıyorum? Mesela Çanakkale savaşının bir Osmanlı zaferi olduğunu, Şöyle bir cümle hiç yazdınız mı, hiç okudunuz mu ya da zihninizdiniz, böyle bir cümle kurdunuz mu? Çanakkale şu bir Osmanlı. Oysa... ...şeyi hatırlayın... ...geçenlerde... ban seçim dönemindeyiz, alaylardan biri. Benim referansım bilim ve akıldır. Ne yazdım? Yani bazı şeyler var, diler misiniz, kusar mısınız, evet, referansı bilim ve olanlara da çıralım. Öyleyse biz nasıl bir hava soluyoruz Çanakkale denediğinde? İşte bu gece Fokus dergisinden, Fokus dergisinin eski sıraylarından bir yazı okudu kanun tarım önde gelen önde gelenleri bir anlaşma yaptıkları ve yeni dünya Savaşı'nda şahit vakalat elden çıkarsa, vakalarda birkaç kanun terimini peçettim ki hak-ı milli suretinde olduğu bu devletlere ve bu burada savaşacaklarını ifade ettikleri görüyorsunuz. Ne oldu misafirimizin diye bilgilerinde de